İnsanı insan yapan cevher, ruh Doktor Ömer Sayit Gönüllü İnsan beyni üzerine araştırma ve vurguların giderek daha fazla yapıldığı bir çağdayız. Moleküler biyoloji ve genetikteki başarılar çığır açıyor. Fakat biyoloji, nöroloji ve psikoloji insanı bir bütün olarak izah etmekte yetersiz kalıyor, tatmin etmiyor. ''İnsanın duygu, düşünce ve davranışları beyninden kaynaklanmaktadır.'' şeklinde bir ifade, insan hakikati karşısında gülünç kaçıyor. Ağız alışkanlığıyla ''ruh'' diyenlerin konu ciddi şekilde ele alındığında, İnsanın ruhu olabilir ama aslında o beyninin eseridir. Beyniyle hissetmekte, düşünmekte, de, yapmaktadır demesi, ruha, şuur, akıl ve iradesi olmayan, ne fonksiyon gördüğü bilinmeyen bir aksesuar rolü biçmesi havada kalıyor. Acaba... Bu konu üzerinde duruma ihtiyacı duymayacak kadar pozitivistçe düşünme alışkanlığından dolayı mı bu kadar rahat hüküm veriliyor, yoksa ruh kavramının kabul görür görmez yeni kapılar açacak olması mı rahatsız ediyor? Yeryüzünde insanın tarihini ve ifade ettiği manayı onun beyni ve bedeniyle izah etmek, hem araştıran, hem de araştırılan olarak insana kafi gelir mi? İnsanın ortaya koyduğu duygu, düşünce, söz, müzik, mimari, ilim, bilim, teknoloji eserleri ve mücerret düşünce derinliği onun beynine verilebilir mi? Beynimizin işlemesi elimizi sokamadığımız kafatası içindeki biyokimyevi süreçlere bağlı ise şuur, akıl, kalp ve irademiz nerededir? İnsanı hissetmesi, düşünmesi, konuşması, sevgi, şefkat, fedakarlık ve sabır göstermesiyle emelleri, idealleri, rüyalarıyla, siniri, öfkesi, nefretiyle bir bütün olarak izah etmek için adres sadedinde insan beynini göstermenin yetersiz kalması ve insanı tatmin edememesi problemi pozitif bilimin sınırları içinde bir cevap bulacak gibi gözükmüyor. Çünkü insan manası çok ağır basan bir bütün. İnsan sadece akıldan müteşekkil bir varlık değil ki modern bilimin izah çabaları onu tatmin etsin. Kaldı ki ne akla bir tarif getirilebilmiş ne de bu mesele akılla çözülebilmiş. Kalbi kırık, ağlayan bir insanın duyguları, dünyanın bütün dillerinde karşılığı olan kalbin kırılması biyolojiyle nasıl izah edilir? Kendisini öldürmek için üzerine gelen düşmanını önce alt edip sonra affetme ahlakını gösteren bir insanın his dünyası ve affetme sebebi beyindeki biyokimya ile açıklanabilir mi? Bilim camiasının en azından insanı araştırırken pozitivist yaklaşımı terk etmesi gerekir. Bilimi fizik ötesine kapalı bir faaliyet olarak yapanların sadece maddeyle açıklanamayan insan söz konusu olduğunda pozitif bilim insanı tam olarak izah edemez şeklinde bir görüş ortaya koyması beklenir. Ruhun varlığını hissetme Bu dünyada insanlar birbirlerini bedenleri üzerinden görürler. Belli ölçüde tanımak için de sözlere, beden diline ve davranışlara dikkat eder, duyguları, düşünceleri, niyetleri anlamaya çalışır, zamanı ihtiyaç duyarlar. Burada insanı tanımak, onun bedeninin üst kısmındaki kafatası içinde, iradesi dışında reaksiyonların cereyan ettiği beynin biyokimyasını çözmek olamaz o halde. Şu veya bu insanın nasıl birisi olduğu sorusuyla, aslında onun mizac, kişilik ve en önemlisi karakterinin, ahlakının nasıl olduğu, ruhunun veya burada nefsinin nasıl, ne kadar terbiye gördüğü sorulmuş olur ki, bunlar insanın beden ötesi durumlarıdır. Mizac, karakter ve kişilik her ruhun dünya hayatında kazandığı hususiyetlerdir. Mizac irade dışı oluşur. Ne kadarı doğuştan gelir, ne kadarı bebeklikte ve çocuklukta kazanılır bilemeyiz. Fakat büluğ çağı öncesinde mizaç belirginleşir. Karakter ve bir ölçüde kişilikse iradidir. Bu yüzden kişi bunlardan mesuldür. Bunlar belli bir nespette çevre şartlarının tesiriyle şekillense de son sözü yine de akıl ve irade söyler. Bedenimiz iradi hususlarda ruh tarafından idare edilir. Yaratıcımız gayri iradi hususlarda bedenin işleyişini, mesela sürekli çalışması gereken organların idaresini ruha bırakmamıştır. Mesela hayatın devamı için sürekli çalışması gereken kalp, akciğer, böbrek vesaire iradi dışında işler ve biz fıtrata aykırı hareket etmedikçe bunlar ilahi rahmet eseri olarak yorulmaz. Mide ve bağırsaklarsa yarı iradi çalışır. Biz gayrı iradi olarak acıkır ama irademizle, ruhumuzla veya nefsimizle yeriz. Yeme işlemiyle birlikte mide ve bağırsak sistemi irademizi ne ölçüde kullandığımıza bağlı olarak çalışır. İrademizle fıtri ölçüyü açtığımız durumlarda da yorulur. El, kol ve ayağımızı şuurumuz uyanıkken tamamen irademizle kullanırız ve onlar da bizim kararımıza göre yorulur. Çalışırlarken irademizin erişemeyeceği hücre ve doku gibi küçük alemleri ise o rahmetiyle çalıştırır. İnsan uyanık, şuur halindeyken ruhun uzuvları olan şuur, akıl, nefis, kalp ve vicdan sürekli faal ve birbirleriyle etkileşim halindedir. Ruhun irtibatlı olduğu beyin üzerinde görülen bu durum, eğer yoğun yaşanırsa zihnimizin yorulduğunu, kafamızın durduğunu, başımızın ağrıdığını söyleriz. Bu faaliyetin tesiri, vücudun geri kalan kısmına iradi söz ve davranışlarla gayri iradi fizyolojik hadiseler şeklinde beyin istasyonu üzerinden yansır. Mesela... Hepsi birer şuurlu algılama neticesinde ortaya çıkan üzüntü, sevinç, korku, tereddüt gibi durumlarda kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, midenin asit salgılaması, boğaz ve dudakların kuruması, iştahın kaçması vesaire. İradenin en fazla kullanıldığı akıl ve vicdanın nefisle mücadelesi ve sabır gösterme gibi durumlarda, ayrıca derin üzüntü veya ümitsizlik duyma gibi his dünyasına tesir eden hallerde, sinir sistemi ve hormonlar üzerinde kalıcı tesirler görülebilir. Kalp, tansiyon, mide rahatsızlıkları, şeker hastalığı vesaire. Uyanıkken, Büyük ölçüde ruha bağlı olarak faaliyette bulunan beden yorulur ve dinlenmesi gerekir. Beyin bedenden gelen uyarıları ruha bildirir. Ruh kaydı altında olduğu bedenin dinlenmesi için akli, kalbi veya nefsani kendince bir yol tercih eder. Bedeni oturtur, yatırır, uyutur veya dikkatini başka bir yana çeker vesaire. Memeliler Kuşlar ve balıklardaki tabii dinlenme biçimi olarak tarif edilen uyku tıbben insanlarda tam bir şuursuzluk olarak değil, kişinin kolaylıkla uyandırılabildiği, beynin yenilenme süreci olarak kabul ediliyor. Uyurken çekilen EEG ve MR'dan özellikle rüyada beynin kan akımının ve metabolizmasının uyanık haldekine göre daha yüksek olduğu görülüyor. Bir madde olarak beyinde şuur, akıl, vicdan ve irade bulunmadığına göre, Beyindeki bu aktiviteler, ruhun beden kaydından bir nebze kurtulduğu için artmış olan faaliyetlerinin rüya şeklinde bu ekrana yansımasından kaynaklanmaktadır aslında. Beden uyurken bile ruh şuurlu yani uyanıktır ve rüya da akıl, kalp ve vicdanın mevrut olduğu ruhi bir hadisedir. Ruh için zaman ve mekan kaydı söz konusu olmadığına göre kendisine misal aleminden tabloların gösterildiği söylenebilir. Uyku esnasında bedenin ve beş duyunun faaliyeti en aza indiği ve beyin ruhla beden arasında köprü olamadığı için ruh beden üzerinde irade kullanamaz, ona bir şey yaptıramaz. Uyur gezerlikte şuur ve irade yoktur, insani değil, hayvani, bir bakıma mekanik, ruhun bedeni harekete geçirmesidir. Uykuda gayrı iradi fizyolojik ve hayati süreçlerle ilgili beyin-beden münasebeti ise devam eder. Uyanmak da sadece fizyolojik bir hadise değildir. Ruhla beyin arasındaki irtibatın tam olarak kopmadığı uykudan ruh-beyin münasebetinin tekrar sağlandığı şuur haline dönüşür. Uyan birini seslenerek veya koluna omzuna dokunarak uyandırmak istediğinizde o kişi ruhi hassasiyetine dolayısıyla uykuya dalmışlık derecesine bağlı olarak bir zaman sonra uyanır. Dışarıdan bir uyaran olmadığı takdirde kişi genellikle fizyolojik bir ihtiyaç, bir ağrı, acı vesaire sonucunda veya yeterince uyumuş ve dinlenmiş olarak uyanır. Bedenin yeterince dinlenmesini ancak ruhun baskısı engelleyebilir. Mesela uyanmasına yardımcı olacak bir saat vesaire yoksa ve belli bir saatte kalkması gerekiyorsa, vaktinde uyanamama endişesiyle ve kendi kendine telkinde bulunarak uyur. Ruhu da onu o vakitte uyandırır. Veya ruhunu rahatsız eden bir his ve düşünceyle yatar ve ruhunun tedirginliği beyin bedenine tesir eder. Kolay kolay ve uzun süre uyuyamaz. Şuur, uyanıklık halinde fiziki hisler, beş duyu ve manevi hisler, kalp vicdan. İnsanda dış dünyayı ilk karşılama fiziki temasla olur. Beş duyumuz uyanıkken dışarıdan ve bünyemizden sinyaller taşır. Ses, görüntü, koku, tat, dokunma, ağrı veya acı hissi. Bu sinyaller beyin üzerinden süratle ruha ulaşır. Şuur, akıl ve irade makamı olan ruh bunlara süratle algılar, anlamlandırır, bilgi haline getirir. Sonra yine beyin ve beş duyu vasıtasıyla beden üzerinden cevaplandırır. Mesela, elimize bir şey temas ettiğinde, bedenimizin bunu sinir yoluyla hissetmesiyle şuur ve akıl sahibi ruhumuzun bunu anlamlandırması, sıcak, soğuk, sert, yumuşak vesaire neredeyse aynı anda olur. Beden, beyin üzerinden kendisine ulaşan bir acı hissini, ruh, hassasiyet ve dikkat derecesine göre karşılar ve cevabını mesela insanın çehresi üzerinde bir mimikle verir. Bu gibi süreçler sebepler dünyasında aradaki beyin istasyonu ve perdesi üzerinden cereyan eder. Ama beyin, insanın şuurlu algılama anlamlandırma mevkii değildir. Duygu, düşünce ve davranışların kaynağı ve sebebi de değildir. İnsan beyninin yaklaşık %77 ila %78'i su, %10 ila %12'si lipit... %8'i protein, %1'i karbonhidrat, %2'si çözünür organik maddeler ve %1'i inorganik tuzlardan müteşekkildir. Müzik Mesela, beyaz badanalı ev ifadesini ele alalım. Göz kanalıyla gelen şuurlu bir fiziki his görme neticesinde bu görüntü için bu basit tarifi şuur yapar. Şuur'un erken yaşta öğrenip alıştığı, hafızaya mal olan temel kavramların bu müşahhas ifadesi için akli muhakeme gerekmez. Şuur yeter. Ama onlarca sarı badanalı ev içinde tek bir beyaz badanalı ev görmek, aklın dikkatini çeker ve akıl bunun sebebini bulmaya yönelir. Şuur, gayrı iradi, pasif otomatik tanıyıcı, akılsa iradi, aktif muhakeme edicidir. Mesela yüzlerce insanın çarşıda pazarda yürüyor olduğunu görüp ifade etmek için şuur yeter. Bu insanlar ne yapıyorlar? Yürüyorlar. Bunun için akli bir muhakeme gerekmez. Fakat herkesten farklı yürüyen bir insanın bu durumunu akılla sebep-netice çerçevesinde anlamlandırmaya çalışırız. Veya elindeki aletle bir binanın duvarında çalışma yapan bir insanın bu fiilini akli bir muhakemeyle mana vermeye çalışırız. Bir insanın bir başka insanı tartakladığına şahit olduğumuzdaysa, sadece akıl değil, kalp, vicdan ve manevi hisler de harekete geçer. Ruh-beyin irtibatının muvakkaten kesilmesi veya azalması. Baygınlık, koma, bitkisel hayat ve beyin ölümü gibi durumlarda veya beyinde ciddi bir arıza varsa ve fiziki hisler kısmen veya tamamen meydana gelemiyorsa ne olur? Ruh algılayamaz mı veya doğru algılayamaz mı? Yaratıcının kendi ruhundan üflediği insan ruhu tabii ki asla yorulmaz, hastalanmaz, ölmez, bozulmaz, parçalanmaz, mahiyeti değişmez, şuurunu ve aklını yitirmez ve bütün bu durumlarda algılamaya devam eder. Her şeyin farkındadır fakat cevabını beyin üzerinden veremediği için kalp akıl ve iradesini ortaya koyamaz. Dalıp gitme hali ise ruhun beş duyu uyanıkken bedenin bulunduğu mekan ve zamanın dışında gayri iradi olarak başka bir yer ve zamana, dolayısıyla konuya yoğunlaşmasıdır. Deli denilen kişilerin ruhlarında da bir problem yoktur. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, ruh hasta olmaz tespitinde bulunur. Bunların beyinlerindeki ve hormon bezlerindeki problemler ruhlarının kendini ifade etmesine engel teşkil eder. Bediüzzaman, annesi ve ninesi tarafından bağlı vaziyette deli diye getirilen bir gence nazar eder ve çözülmesini ister. Çözdüklerinde genç adam korkularının aksine sakin vaziyette durur. Çünkü Üstad Hazretleri o kişinin beynine takılmamış, doğrudan ruhuyla muhatap olmuştur. Muhterem Hoca Efendi'nin ifadesiyle ruha misafir olmak ve ruhlar anlaşmıştır. Bu durum, akıl ve iradenin ruhta olduğunu bir kere daha göstermektedir. Başta Peygamberler aleyhimüselam olmak üzere büyük örnek ve önderleri tanıyan, davalarını benimseyen ve ruhları ihya eden insanların iradeleri de bu yüzden şahlanır. Ölüm ve Ruh her nefis ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. Ali İmran suresi 185. ayeti kerime. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için yah şerle yah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. En'am suresi 35. ayeti kerime. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresi 2. ayeti kerime. Nefis kelimesinin insan için kullanıldığı bu ayetlerde her insanın bu dünyadaki biyolojik hayata bir daha dönmeyecek şekilde ölümü tadacağı, insanın beden hayatı son bulurken ölümün yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Aksi takdirde bizim için belki de yokluk söz konusu olacaktır. Bu yüzden ölüm de yaratılan ve tadılan yani mevcut bir şeydir. Tadan insanın tattığının şuurunda olması için, tattıktan sonra da şuurlu varlığının devam etmesi gerekir. Demek ki ölüm yokluk değildir ve biyolojik nefis içindir, ruh için değildir. Şuur sahibi ruh bu süreci hissetmektedir. ...bedeni bir ağrı veya acının... ...ruh tarafından algılanması... ...ruhu meşgul etmesi gibi. Kur'an-ı Kerim'de... ...mutmayın nefis olarak hitap edilen de ruhtur. Ey gönül huzuruna ermiş ruh... ...sen Rabbinden razı... ...o senden razı olarak dön Rabbine... ...sen de katıl has kollarımın içine... ...gir cennetime. Bediüzzaman da... ...radiyallahu anh... ...ölüme... ...ruhun hayat vazifesinden paydos etmesi... ...ve beden hapsinden azad olması şeklinde tarif getirir. Bitirirken... Beyin ve bedenleri, bizim gibi beş duyuları olmadığı halde... ...melekler fiziki durumlardan haberdar olurlar. Onlar şuur sahibi ama nefis ve iradeleri olmayan ruhi varlıklardır. Muhterem Hoca Efendi... Meleklerin belki çok küçük bir iradeleri olabileceğini, yapıları gereği bunu da hayır yönünde kullandıklarını söyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meleklerin güzel koku olan yere, Allah celle celalühü ve Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bahsedilen meclislere geldiklerini beyan buyurur. Demek ki onlar koku duyar, söz işitirler. Cinlerin Kur'an okunduğunda işitmesi gibi. O halde, her zaman uyanık olan insan ruhu da aslında görmek için göze, işitmek için kulağa, koklamak için buruna ihtiyaç duymaz. Bunlar birer sebep perdesidir. Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla Allah insana kendi ruhundan üflemiştir. Bu yüzden ruh zaman ve mekan üstüdür, ölümsüzdür, bakiidir. Beden kaydı altına girdiği bu dünya onu zamanla da sınırlar beden kaydından kısmen ve gayrı iradi olarak kurtulduğu rüya ve yakaza gibi durumlarda, zaman ve mekanın olmadığı misal alemi ona açılır. Ruh, irade mücadelesi vererek beden kaydından kurtulmaya çalıştığındaysa, ilahi bir ikram olarak uyanık iken de misal alemi ona açılır. Bediüzzaman Hazretleri bunu kendi hayatında yaşadığını ifade eder. Hisseden, düşünen, akleden, Hayal eden, öfkelenen, irade mücadelesi veren, kendini ve bedenini baskılayan, sabreden, seven, üzülen ruhtur, beyin değil. Burada... Müspet bilimin metodlarıyla doğrulama ve yanlışlamaya açık olmayan, asla varlığı ispat edilemeyecek, Muhterem Hoca Efendi'nin ifadesiyle mahiyeti anlaşılamayacak olan, bu yüzden de ancak şahsi kanaat belirtilebilen ruh üzerinde bu kadar durmaya gerek var mı? şeklinde bir soru sorulabilir. Bedenin, Dolayısıyla bedeni ihtiyaçların ve neticede bu ihtiyaçlara hitap eden ürünlerin ön planda olduğu, sürekli reklam edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, sokak ve okuldan gelen görüntüler, sesler, kokular ve manaların büyük kısmı insanın ne yazık ki sadece beden hayatını esas alıyor. Onun fiziki hislerine hitap ediyor, manevi hislerini bozuyor, ruhunun dikkatini dünyaya çekiyor ve metafiziğe olan kabiliyetini köreltiyor. Bu fırtına altında nefiste beden hesabına çok fazla boşluk meydana geliyor. Nefsin beden üzerinde hakkı var ama ilahi mesajın rehberliğinden uzak kalan veya bunu önemsemeyenler açısından nefsin bedenle münasebeti abartılıyor. Denge bedenden yana bozuluyor. Beden ruha tabi olmak üzere yaratılmışken büyük ölçüde nefis, hakim ve idare edici durumuna geçiyor. Bugünün dünyasında insana mahsus hususiyetler de beyne ve genlere veriliyor. Ruh telaffuz edilse bile bir ruhun, daha da önemlisi bir ruh hayatının varlığına inanılmıyor. İnsanın iradesiyle insan dolayısıyla mesul olduğu dikkate alınmıyor. Halbuki insanı insan yapan hususiyetlerden biri, külli irade karşısındaki iradesi ne kadar cüz'i de olsa, yaratılmışlar içinde en fazla hür irade verilmiş bir varlık olmasıdır. Bu iradenin beden maddesine verilmediği açıktır. Birçok vakada, beyindeki geçici veya kalıcı bir arızadan dolayı, insani ruhun beyinle, dolayısıyla bedenle teması kaybetmesi neticesinde, Bedene şuursuz bir hayvani ruh ve iradenin hakim olduğu görülmektedir. Mesela beynin ön lobundaki bir tümör oluşumu insani ruhla beyin arasındaki münasebeti engeller. Bu durumdaki kişi daha önce çok edepli olsa da elinde olmadan müstehcen davranışlar göstermeye başlar. Bugün akıl göze inmiş olduğundan İnsanlar birbirlerini sadece beden olarak görüyor. Ruhları tanımaya çalışmak, insana hakiki değerine göre davranmak uzak kalıyor. Halbuki kendimizi ve diğer insanları yaratılmış birer ruhi varlık olarak görürsek daha dikkatli ve saygılı oluruz. Konuştuğumuzda ruhumuzun konuştuğunu, karşımızda bizi bizim gibi bir ruhun dinlediğini derinden hissedersek, aradaki ırk, dil, din, yaş, beden, dünyevi makam ve zenginlik gibi engellere takılmayız. Ruhları incitmemeye çalışırız. Çünkü bu izafi ve dünyevi hususlar elimizde değildir, İmtihan için verilmiştir ve geçicidir. Bediüzzaman Hazretleri kalp ve ruhun hayat derecesi ifadesiyle kamil, hakiki insan olma ufkunu işaretliyor. Ruhun varlığına inanırsak, Allah'a yakın yaşamış büyük zatların hayatını incelersek, bir ruh hayatının olduğuna ve yaşanabileceğine inanırız. İrademizi bu yönde kabullenmeyi önemseriz. İnsan, yaratılış gayesiyle yaratıcısının ona kendi ruhundan üflediği ruhuyla yaratılmışların en şereflisidir. Bu yüzden kıymetlidir. Bu yüzden bir insan bütün insanlık gibidir. Bir araya gelen insanlar bu yüzden bir sürü teşkil etmezler. Bu yüzden Cenab-ı Hak her insanın kalbine ehadiyeti ve ferdiyetiyle değer verir, ilham eder, muhatap kabul eder, huzuruna davet ve duasına hususi olarak icabet eder. Bu yüzden hiçbir insanı iman etmeye zorlamaz. Bu yüzden insana bedeni işkence yapmak, hatta kötü nazarla bakmak zemmedilmiştir, yasaklanmıştır. Bedene işkence yapmak, insanlık onurunu hiçe saymak demektir ki, mazlumun önce ruhunu incitir. Bunları kendisinden ve getirdiği mesajlardan öğrendiğimiz, insanlık ufkunun en parlak yıldızı, yanıltmayan rehberi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise insanlığı ruh hakikatiyle buluşturan, ruh hayatını en kamil manada yaşayan, bu hakikati insan aklına ve vicdanına, risareti, ubudiyeti ve hayatıyla en fazla yakınlaştıran, insanın kendini, nefsini aşmışlığının zirvesini temsil eden insandır. bir sebep perdesi olarak beyin. Fransa'da bacağındaki ağrılar sebebiyle doktora giden 44 yaşındaki bir memurun beyin boşluğunun çok büyük ve beynin kafatasının iki yanına yapışık olduğu görüldü. Doktorlar henüz 6 aylıkken beyinde su toplanmasına sebep olan bir hastalık geçiren şahsın beyninin yeterince büyüyememiş olabileceğini AQ'sunun 75 olduğunu, bunun genel ortalamanın sadece 10 puan altında olduğunu belirtti. Çin'de 39 yaşındaki bir kadın, gerginlik ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yarım beyinli olduğunu öğrendi. Çekilen MR'da beynin sadece sağ lobunun olduğu görüldü. Aslında sol lob konuşma kabiliyetini düzenler ama hastanın çevresi iletişiminde problem yok. Annesi, kızının normal bir yaşantısı olduğunu söyledi. Üniversiteden iyi bir notla mezun olmuş ve hafızası kuvvetli. Arkadaşlarının isimlerini ve telefon numaralarını süratle hatırlıyor. Amerikalı Michelle Mack, beyninin sol tarafı olmadan dünyaya geldi. ...gençlik yıllarında yaşıtlarından farklı problemlerle boğuşuyor olsa da... ...onlar gibi liseyi bitirmeyi başardı. Hatta konuşması da normal. Dünyada nadir görülen bir durumla karşı karşıya olan Michelle Mac, ...şu anda 37 yaşında ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Bir kilisenin data bilgilerini giren Mac, evden çalışıyor. Şuur, akıl, kalp, vicdan ve iradenin ruhta olduğu aslında insan ruhunun kendini ifade için bir buçuk kilo kadar ağırlıkta sıvı bir çözelti olan beyne ihtiyaç duymadığı, fakat imtihan dünyasında beynin ruhla beden arasında izafi bir sebep perdesi olarak konduğu ne kadar da açık görülüyor bu misallerden.